Sallallahu teâlâ fî kitâbil azîz euzi billâhi müneşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Yâ eyvâllezîne âmenü te kullâhe vel tânzû nefsû mâ kaddemet li gadimette kullâh İnne allâhe habîrun bîmâ te amelûn Sadakallâhul azîm Okuduğum ayette bizlere hitap yerin göğün sahibi bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki Bizi bir katres sudan rahm-ı Hays kanıyla yuvaran, bizi içeri koyan ve bu aleme getiren ve bu alemde yaşatan ve buradan sonra götürüp tekrar öldürüp, tekrar diriltip, tekrar öldürüp, tekrar diriltip, bizi mahşerde cem ederek bu hayatımızın hesabını bize soracak olan Allah. Celle Kelam ne Hazreti Peygamber'in sözü, ne Müftürün kelamı, ne imamın, ne hocanın. Doğru doğru Allah'ın kelamı her ne kadar Resul-i Ekrem'in mübarek dudaklarından zahir olduysa da hakta Ala söylemiştir Resulullah'ın diliyle. Gerçi Kur'an ezlebi peygamberest, erçi yüyet, hak nebüht dök Güzel bir söz söylemiş Zolla Cami. Kur'an'ı peygamber okudu ama kim ki Kur'an Muhammed'in kelamı dediyse o kafir oldu diyor. Kur'an, la şekfe Allah'ın kelamıdır.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 Çünkü Kur'an, Allah'ın kitabıdır, Allah'ın sözüdür, Celle Celaluhu Okumasını bilmeyen bir adam, öğrenmelidir. Bizde ilim, Müslümanlıkta yaşlas seneyle değildir. İki cihan serberi, Rahmetelil Alemin şöyle ferman buyurmuş, daima işitiyoruz. Götübül <gülüyor> ilmen minel mehd ile lahdi yani Beşikten mezara kadar ilim tahsil edeceksiniz diyor beyanlar. yandan. Talib olun ilim ediyor. Yine diğer bir hadis şeriflerinde üç büyük ilme belirkan hep sini. Fariyetun alakülü <gülüyor> müslim ve müslümetin ilim Çin'dahi olsa, ilim Çin'de dahi olsa kadına ve erkeğe farzırı diyor. Kur'an-ı Kerimini öğrenmeye çalış. Öğrenemedinse bugüne kadar öğrenmeye çalış. Öğrenese kadar da Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını açıp böyle baksan. Okumasını bilmediğin halde, iyi dinle, sayfalarını şöyle çevirirsen, baksan, o sayfalara bakan yüz, nar cahime haram olacaktır. Allah ziyaret sevabı ihsan eder, ziyaret sevabı. Okuma sevabı değil, ziyaret sevabı. Öyle demişler büyüklerimiz. Onları riva ediyoruz size. Ama öğren. Çok sevdiğin bir kimsenin bir mektubu yazısın. Nısır değilde olsa, kapı çalınsa, postayı getirse, bilmediğin bir yazmış olsa, çok sevdiği bir kimse, çok ihtiyacı olan bir zatın mektubu gelse, hem seviyorsun hem de ihtiyacın var ona. O lisanın bilen kişiyi o gece gece yarısı uyuyamazsın, kapı kapı dolaşır bulur, o mektubu okutur ve dinlersin değil mi? Eğer hakkıyla aşkın, muhabbetin varsa, sevgin varsa, ne demek istiyorum anlıyorsun yani? Allah'a Allah'ı seviyorsan Allah'la ilgim varsa Allah'ı tanıyorsan, Allah'a imanın varsa Kur'an'ı okursun. Hiç olmazsa okutur dinlersin, öğrenirsin. Ama mücerret zahir kısmında kalma, meyvasını ye. Meyvasını yemeye çalış. Meyvasını ye. Bir zahri vardır, yedi batnı vardır. Bir rivayet yetmiş batnı vardır. Batın manası vardır yani. Bir zahir manası vardır. Yedi ve yetmiş batın manası vardır. Öyle demişler de hadis-i şerifte. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öğren. Dinini öğren. Öğrenmen lazım. Hem dünyanı öğren hem dinini. Biz hem dünyayı terk etmişiz hem dinimizi. Hem dünyamız harap hem ahletimiz harap. Hani dinimizi bilmesek de dünyamızı bilsek yine kafi gelecek ama o da yok bizde. Yolda yürümesini dahi bilmiyoruz maalesef. Görüyoruz benim söylememe hacet yok. Hepimiz şairiz. Adam gelip tank gibi adıma çarpıyor. Kadın, çocuk dinlemez bilmemez. Yani o hale gelmişiz yani. Selim Cettin 22 yaşında İstanbul'u fethetti. 22 yaşında bir adama soruyoruz kusuf bilmiyor. Yolda yürümesini bilmiyor. Halbuki senin ceddin bundan beş asır evvel 22 yaşında İstanbul gibi dünyanın gözbeği olan bir şehre geldi. Resul-i Ekrem'in emriyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emriyle geldi. Fethetti. 22 yaşında büyükleri henüz terliyordu. Sen bakma resimlerde koca sakallı göründüğün. Senin ceddin. Dört kıtaya hükmünü yürüttü. İki denizi havuz haline soktu.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 Saadet götürdü, felah götürdü. Kapılar kendi kendini, kılıçını açmadık kapılara biz. Fethi kendi kendine, kendi kendine oldu. Halk bizi istiyordu, adalet, adalet götürüyorlardı. Bu Müslüman, bu gayri demiyordu, adalet vardı. Herkes memnundu hayatında, herkes gülüyordu, hiç kimse ağlamıyordu. Hani bir misalini ver edeyim hadi nasıl oluyor diye. Ben, ben bir, şey ama. bir şehri Müslümanlar aldılar. Üç şartı vardı şehrimiz muazal ettikleri vakitte. Ya İslam derlerdi ki İslam olun, ya Cizye'yi kabul edin bizim idaremizi yani veyahut harp. İslam olularsa mesele kalmaz. Hemen bizle beraber kardeş olurlar. Aynı haklara sahip. Cizye'lerler ise gene aynı haklara sahip olurlar. Yalnız önlerini İslam mezarlığına gömlemezler. Bazı hususatları var yani bir hususatında. Dillerinde serbest, dillerinde de serbest. Yahut harp ederler. Ha, bir şehri muhasebe ettiler. Teklif edildi. Böyle dedi, der ki biz şey vereceğiz. Cice vereceğiz dediler. Belki ve dinimizde kalacağız. Kumandan kabul etti ve şehri aldılar. Ve halk başına birer altındu senede. O devrin parasına göre aldı, topladılar. Fakat 6 ay sonra düşman kavi geldi ve Müslümanlar o şehri terk etmek mecburiyeti hazır oldu. Kumandan dedi ki topladığı halk şehir halkını paraları geri verdi. Biz bir sene muhafaza edecektik, edemedik. Düşman kavi geldi, şehri bırakacağız, Gel hakkınızı alın dedi, haklarını verdi ve şehri bırakıp öyle çıktılar dışarıya. allah Teala böyle adil olan kişilere yardım etmez mi? Allah'ın nusreti ve selameti daima şefkatli, merhametli, yardımlı adilan kişileredir. Allah adillerle, doğrularla beraberdir. Allah iğrlerle beraber değildir. Allah zalimlere yardımcı değildir. Avay eşadımız böyleyiz. Şimdi girdi adam bakıyorsun ki Cenab-ı Hak'tan dahi haber yok. Hadi bırak onları. Yani bir şey adam kamiren bilmez de başka zevkü bir. O zevkü de bilmiyor. Yemesini unutmuş, giymesini unutmuş, gezmesini unutmuş, her şeyini bitirir. Bırakmış. Müslümanlık <gülüyor> insaniyetin kamilliyeti ve mükemmeliyetidir yani. Her her devrin dinidir. hiçbir zahmet ve zorluk yoktur. İslam dininde. Zorluk ve zahmet çıkaranlar kendileri çıkarlar. Kendi görüşlerini söylüyorlar İslam diye. Dini İslam böyle şey yok. O kendi alınırı söylüyor. İslam'ı söylemiyor. Zahmet, zorluk çıkaranlar. Kolaydı. Çünkü Sultan Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem yeshiru ve la tuashiru, deşhiru ve la tünefri buyurmuşlardır. Hazreti Muhammed Mustafa. zübde ya alem mahbub Rabbani, rahmetelili alemi, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjde verin, reflet ettirmeyiniz. Ta yargı namaz Çünkü secdeye eman yoksa ima ile kıldı. Şimdi vaktiyle suar eder, harba giderken, vakti bulamazlar eğer yere inip secde etmeye, atların üzerine secde ederler. İslam suarları. Bu kadar harbide girdiler, hiçbir zaman namaz bırakılmadı. Hatta son, son. Çok acı söylediğim vakitte burnumun diliyi sızılıyor. Sen de sızılacak kalbin, göğsün, imanın. Bu milletin kanını taşıyorsan eğer. Son ikindi ezanlar okunuyor Viyana önünde. Bırakacağız ziyanayı artık. Söyleyi çözüyoruz. Son ikindi ezanları. Son. Avrupa'da durumumuz. Ezanlar okunuyordu. Son ikindi ezan Namazları kıldılar. Öyle döndüler gerisi yerine. Muhasadayı kaldırdılar. Muhasada biri, mağlub de biri.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 Elhamdülillah ki Allah bizi bu dinde yaratmış. Bu ne lütfu cenaba Hakk'ımıza en büyük nimeti. Ve hitabetinle güzeli gene cana bak. Ya evlezine amenü diye. Müminler ehli imanın bir alameti de azla konuşmayalım, sıyırgıyalım. Ya evlezine amenet kullaha ya evlezine amenü diyen Allah. İmanın bir alameti de rahmet ve merhamettir. Şefkattir, merhamettir. İyi dinle. Merhametsiz kalpte iman yoktur. Taş, hak korkusu iler, çatlar, su çıkar, şefkasız merhametsiz kalpten hiçbir merhamet bulunabilir, gözden bir katıra çıkmaz. Allah Resulü Mahfubi İbriya'yı allah Teala kitab-ı Kerim'inde yani Kur'an'da ilan gibi Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de böyle hitap etmiştir. Aynen. Velakaddi kitab Nafiz Zeburi <gülüyor> min ba'dı en el abidin ve ma Resul-i Ekrem hakdalanel Rahman ve Rahim sıfatlarının tecelliyatıdır tayinata. 100 bin dünya var. Bu alemden başka. Kaysın Allah biliyor. Hepsi rahmet peygamberimiz. Resul-i Ekrem Rahmeti tamdır. Rahman ve Rahimiyetin tecelliyatıdır. Herhangi bir kimse la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi o kalpte iman bulunur. O kalpte iman bulunan kalpte rahmet bulunur ve şefkat bulunur. Allahu Teala azlediyor. Yü'minuna bil gaybi ve yuqimuna salate ve ma'a'atun diyor bak şimdi. Evvela imanı gaybe veriyor. Bidayette ilmelekin ve ahireti biliriz biz. Resul-i Ekrem haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim söyler. Evvela ilmed yakındır. Bir zaman gelir, bu alemde ahireti görebilirsin. Bu alemden. Çünkü öteki alemde ne varsa bu arada hepsi vardır. Allah bir numunesini buraya halk etmiştir. Onun için demişler, Mutu kable entemutu sırrını pehmeyleyen haşrı neşri gördü bunda Hayır suğur olmadan. Kıyamet kopmadan Haçlı da burada görür, neşri de burada görür. Misali vardır çünkü. Şimdi kalbinde imanı olan Hazreti Muhammed'in ümmetidir. İmanlı kalp. İmanlı kalbi nasıl bileceğiz? Şefkatiyle, merhametiyle bileceğiz. Merhamet kalp imanlı olamaz. Hatta bir adamın imanı olmasa Şefkat ve varsa bil ki o adamda iman vardır. Gizli bir imandır. Bir zaman gelir o iman meydana çıkabilir. Çünkü şefkat ve merhamet var. Cüneydi Bağdadi diyor ki çok mühim. Şimdi bak nasıl meydan nasıl olacak olacak. Güzel. Sırası geldi. Karlı bir havaydı diyor. Bir mecusi ateşperest yani ateşi tapandı. Hatta o kar kavamıştı. Kuşlara yem atıyordu. Ben onu gördüm ve ona laf attım diyor. İhsad edeyim diye. Demiş ki mecusilerin yapılan yaptığı hayır Allah kabul etmez demiş. Şimdi Allah şık koşuyor onlar demiş. Öyle söyle diyor. O da diyor gülerek bana dön dedi ki ey Cüneyt belki Allah benim yaptığım bu hayrı kabul etmez ama Allah görmüyor benim yaptığım bu iyiliği dedi diyor. Görmüyor mu bunu yani ben bir iyilik yapıyorum bunu Allah görmüyor mu? Kabul etmedi başka. Elbet görüyorum. O bana kahviyle dedi diyor. Bir zaman sonra ben Kabe'yi gitmiştim. Vazidi Hacı ifa etmeye. Bir de baktım bu mecusi Kabe'yi taval ediyor. Diye. Durdum orada bekledim. Bitti tavalım yakaladım. Sen burada ne arıyorsun? Ya Cüneyt demiş. Hak hala o iyiliği gördü. Bana imanı nasip etti demiş. Çünkü merhametli kalbin içerisinde iman mündemiştir. perdesi yırtılmıştır. Bir katlaki merhamet yok. iman olmaz. Cenab-ı ve Tekaddes Hazretleri rızasını almak ister. Allah Baha Allah'a değildir. Bahane Allah'adır. Allah kullarını affetmek için bahane arar. Daha aramaz. Adam birisi bir kazık çakmış bir yere. Cerrah hayvanla bağlayacak bir şey bulamamış, bir yer bulamamış, bir kazık çakmış yere. Öyle benden sonra gelen kimse de bu namaz kılmak ister, istirahat etmek isterdi hayvanla bağlasın demiş, hayret yapmış, yere bir kazık çakmış. Sonra işin gittikten sonra gitmiş, hatına gitmiş. Sonra bir yaya adam gelmiş oraya, bakmış yerde bir kalık çakılı. Ulan demiş, ne biçim adamlar dünya dünyanın demiş. Ulan buraya bir kalık çakılır mı? Ama gelir, çocuk gelir, ayağa takılır, yüzü düşer, kafası kırılır demiş. O da çekmiş kazığı çıkarmış, kaldırmış, atmış. Allah her ikisini cennete koymuş. İkisini hayır niyete. He? Ha? İkisinin niyeti hayıra. Bir kazıdan dolayı cennete girmişler ikisinden. Biri çıkarmış, biri kalkmış, biri çakmış. Ha, şimdi bundan niye konuşuyorum bunu? Eğer imanımız varsa kalplerimizde, mahallelerimizde, bulumuz muhallerimizde, mahallelerimizde fakirler, garipler, yetimler, yoksullar, dullar, kimsesizler, zayıflar, az maaşlılar var. Bunlar hepsi biz bir milletiz. La ilahe illallah demişiz, bunu lisan ile tevhid etmişiz. Bir de bütünleşmemiz var, bir tevhitte toplamamız var bugünlerde bu fırsatı ganimet bilmelidir insan ve imanın alameti olan merhametini ishat etmelidir. Müslüman rahim olur. Müslüman şefkatli olur. Müslüman afif sahibi olur. Afif sahibi. Müslüman kerem sahibi olur. Müslüman ihsan sahibi olur. Müslümanın elinden dilinden hayır görülür. Şerli insanlar mümin olamazlar. Her ne kadar isimleri mümin ise de şüpheli de olsalar Nüfus kağıtlarımda islam kayıdı olsa son nefeste Hakk'ın divanında onların isimleri divan imanda imanında kayıtlı değildir. Kömürsüzlere kömür bu havada suda atlığa kalkma. Soğuk su vereyim milleti içsin diye. Bunu yazın yaparsın. Madenize bakın odun ve kömürsüzlere, çıplakak geçen yetimlere. İftihar etme balım var diye. Allah iftihar sevmez. Geçen sene babası vardı yetim değildi. Bu sene yetim olmuş. Bir daha senin de evladın, benim de evladım yetim olabilir. Allah bizim ruhumuzu kabzeder. Çocuğumuz yetim kalabilir, yavrumuz. kapısı kalabilir. Bunları düşüneceksin böyle. Mücerdet yalnız Allah'a olan vazifeden bitmiyor namazdan oruçlar, irfan lazım. Yalnız oruçlan, namazdan, hacdan hiç bitmiyor. Bunlar vazifeyi diniye, dinin direkleridir. İslam'ın temelleridir. Ama irfan lazımdır. Şefkat lazımdır, merhamet lazımdır ve Cenab-ı Hakk'ın merhametini celeb ki Allahü Teala bize imanın tadını tattırsın, imanın zevkini versin, imanın lezzetini duyalım. Sonra biliyorsunuz ki Allah bir sebaba on sebap yazar, bir günaha bir günah yazar. Sabakatı rahmeti ala bir buyurmuştur, gadabım rahmetimi geçti buyurmuştur. Sadakatta ve yardımlarda bire yetmiştir en aşağı. Ey para sahibim diyen kişi, o para ebediyen senin olmasını istiyorsan eğer bugün git, bir gönül al. Bir gönülü satın al. Bir gönülü tevap et bugün. Gönül Kâbesi'ne. Bir ağlayan gözü sil. Bir acı doyur, bir çıplığa giydiriver. Bundan daha güzel bir bağız olmaz. Bir de çık şöyle, ben akşam baktım gece, kabarışan'dan geçti gece yolu. O üşüyenler çıplak yatıyorlar, üşümüyorlar artık kabirlerde. Yatakları ince gelenler de toprağa yatmışlar, hiç bellere ağrımıyor. Üzerlerinde yorganları da yok. Çıplak yatıyorlar, her şeylerini bırakmışlar. Evler, hanlar, hamamlar, gelir atlar, banka defterleri, bankadaki bulman paralar, altınlar, hepsini bırakmışlar düşmanlarına ve dostlarına. Orada amelleriyle baş başa kalmışlar. Yakın zamanda buraya gideceksin. Böyle olacak hadisatın nihayeti. Ben söylesem de böyle olacak. Söylemesem de böyle olacak. Hatırlatıyorum ben yalnız. Böyle olacak. O günler gelmeden malik olduğun mal ebediyen senin olsun istiyor musun? Hak yoluna sarf et. Bugünlerde fırsatı garim Böyle günlerde. Hemen. Hemen bir garibin başını okşa. Hemen bir fakirin kapısına git çal bu akşam. Ve ona gururlanarak parayı verme, yardımı yapma. Zillet de git karşısına. Düşün. Düşmeyen kalkmayan biri Allah'tır. Belki senin cetin düşmüş sonra kalkınmışsın. Yahut yarın düşmeyeceksin ne malum? Onu da düşünüver. Hastanın başına gittiğin vakitte kendi hastalığını düşün. Cenaze namazı kıldığın vakitte kendi cenazene düşün. Müjde olsun kimse ki imanlarını yakına getirdiler. İhsana irdirdiler. Her ne kadar hakkı de hakkın kendini gördüğünü bildiler. Her mekanda hakla beraber durdurduklarını anladılar ve yüzyıldılar. Her işimizi hakkın vakıf olduğunu, her işimizi hakkın gördüğünü, her konuştuğumuzu, Allah'ın işittiğini ve kalbimizden geçen efkarımızın dahi Halikâ'nın hak olduğunu bildiler. Bunlara ihsan sahip ederler, vera sahip ederler. Ömrünü boşa hebaye sarf etme. Güneş gururlu ermekte. Gençliğe de güvenme. Hiçbir şeye dayanma. Akın akın beşer gitmekte. Yolculuk devam ediyor. Hiç durmadı bu kadıya olmadı. Bu canik benim zamanımdan beri kaç eva doldu, kaç eva boşaldı. Bu camiye kaç imam geldi, kaç hatı çıktı burada. Bu Gürsü'ü, bu bir eskittir. Mahkeme kadıya ilk olmadı. Bunu düşün. Hatırdan bunu çıkarma. Hemen ibadet kemerini beline dola. Hatla uğraşma. Kendini görürsen başlasın göremezsin. Kendini bilirsen Allah'a bilirsin. Hemen ibadet ve taat. Hemen ibadet ve taat. İbadet ve taatına ta dikkatli ol. Fakat taatınla kimseyi incitme. Kimsenin malını çalma taatınla. Sakın öyle şey yapma. Yani hırsızlığına namazını alet etme. Bazı ahmaklar var öyle. Namaza geliyor namazı uzatıyor. Vermeyeci vesul olsun diye ama aitıp kıldığın namazın hiç faydasını görmesin. Yorgunlu sana kalır. Sevabını sahibine verirler namazın. Özün sözün doğru olsun. Dürüst insan ol. Cettine layık ol. Kainata da faik ol, cettine layık ol. Dilinden yalanı at. Ya doğru konuş, ya tatlı konuş, ya hak konuş ya sükût et. Allah kelamını dinlemeyin kulağa taşıma. Buna kurşun akıt. Düşmanın senin. Hakkı görmeyen gözü de kör et. O da düşmanın senin. Başınca taşıma onu. Sadaka vermeyen el dost mu zannediyorsun kendine Sadaka vermeyen yardım etmeyen el. O da senin düşmanın. Başına bela. Başına taşıyorsun üzerinde. Allah yolla gitmenin ayak senin dostunu zannediyorsun. O da senin düşmanın. Dilin Allah'a hakikatsin. Kalbin Allah'ı sevsin. İnsanlığa hadim ol. Bir domuz dahi kalsa, domuz, domuz. Domuzun suyunu ver, etini yem ama. Allah haram kılmış, suyunu ve hayvanı açmak, sus bırakma. Yemini koyuyor, sevaptır. O da mahlukat-ı yaradan beğenmedi, Yaradanını beğenmedin, yaradılanı beğenmedin. Yaradan haktır. Etini yemeyiz, yeme demiş. Haram demiş, peki de yemeyiz. Yaradan Allah. ya? Kimseye fenalık yapma. Ahalma. alma, zulmetme. En müşkil şey yömrü kıyamette zulmedenler. Yömrü kıyamette ellerini saranlar zalimlerdir. Saçını sakalı olanlar zalimlerdir yömrü kıyamette. Onların yardımcıları yoktur. Zalimler havzı ne diye vardı vakti onlara peygamber söyleyecek fakat melekler ya Resulullah der mi onlar Onlar zalimdir diyecek. Oradan mahrum olacaklardır. Sakın ha. Düşmanın dahi hakim olsa, düşmanın dahi karşına gelirse ya adli hükmü eyler. İnşaatına kapılalım sakın ha. İnsan ol. İnsan ol. Allah-u Yedülah selam ve ihdime inşaü ilâ sülâtü